Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta öldürülen tüm müşriklerin cesetlerinin bir kuyuya toplanmasını emretti. Utbe'nin cesedi taşınıp kuyuya atılırken oğlu Ebu Huzeyfe'nin yüzü sarardı ve üzüntüyle doldu. Peygamber bunu hissetti ve ona teselli dolu bir bakışla baktı. Ebu Huzeyfe şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Babamla ilgili emrine ve oraya atılmasına karşı çıkmıyorum. Fakat onu akıllı, hikmet sahibi ve düşünceli bir adam bilirdim bu niteliklerin onu İslam'a getirmesini ümit ediyordum. Fakat onun küfürde inatlaştığını ve o halde öldüğünü görünce üzüldüm. Sonra peygamber Ebu Huzeyfe için hayır dualar etti. Kamptaki barış ve sessizlik sinirli bir takım seslerle bozuldu. Geride peygamberi korumak için kalanlar da ganimetten pay istiyorlardı. Düşmanı kovalayıp esir alanlar ve ganimetleri kendi ellerinde toplayanlarsa bunları vermek istemiyorlardı. Peygamberin bu karışıklığı düzeltip Eşit bir dağıtım yapmasına fırsat kalmadan bu konuda bir vahiy geldi. Sana savaş ganimetlerini sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Enfal Suresi 1. Ayet Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ganimetlerin ve esirlerin artık özel mülkiyette olmadığını söyledi ve hepsinin yanına getirilmesini istedi. Hiç karşı çıkılmaksızın düzen hemen sağlandı. En önemli esirlerden biri Sevde'nin kuzeni ve ilk kocasının kardeşi olan Amir kabilesinin şefi Süheyl'di. Peygambere daha yakın bağlarla bağlı olan esirler arasında amcası Abbas damadı, yani kızı Zeynep'in kocası Ebul As ve kuzenleri Neyfel ile Akil de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranılması ile ilgili genel bir emir vermişti. Fakat esirlerin bağlanması da gerekliydi. Bu yüzden esirlerin bağlanmasına izin verdi. Fakat peygamber o gece amcasının böyle bir konumda olduğunu düşünerek uyuyamadı. Ve bağlarının gevşetilmesi için emir verdi. Diğer esirler akrabalarından daha az ilgi gördüler. Musab, ensardan biri tarafından esir alınan kardeşi Ebu Aziz'e rastladı. Musab, esir alana, ''Onu sıkı tut, çünkü annesi çok zengindir, sana yüklü bir miktar fidye verebilir.'' dedi. Ebu Aziz, Ey kardeşim, beni başkalarına mı emanet ediyorsun? deyince Musab, şimdi senin yerine benim kardeşim o cevabını verdi. Bununla birlikte Ebu Aziz, daha sonraki yıllarda kendisini Medine'ye götüren ve daha sonra annesinin verdiği 4000 dirhem fidye karşılığı serbest bırakan Ensar'dan gördüğü iyi muameleyi anlatırdı. Hala sayıca çok fazla olan 800 kişilik Mekke ordusunun geri dönüp saldırmayacak kadar uzaklaştığı kesinleşince, peygamber Abdullah İbni Revaha'yı zafer haberini vermek üzere yukarı Medine'ye, Zeyd'i de aşağı Medine'ye gönderdi. Kendisi ise orduyla birlikte Bedir'de kaldı. O gece kafirlerin cesetlerinin atıldığı kuyunun başında durdu ve... ''Ey kuyudakiler! Ey peygamberin akrabaları! Ona çok kötü bir akrabalık gösterdiniz.'' ''Beni başkaları kabul ederken siz bana yalancı dediniz. Başkaları zafer kazanmamda bana yardım ederken siz bana karşı savaş açtınız. Siz Rabbinizin size verdiği sözün hak olduğunu gördünüz mü? Ben Rabbimin bana verdiği sözün gerçekleştiğini ve hak olduğunu gördüm.'' dedi. Ashabtan bazıları onun ölülerle konuştuğunu duydular ve endişe ettiler. Peygamber onlara, ''Siz benim sözlerimi onlardan daha iyi duyamazsınız.'' Onların sizden tek farkı bana cevap verememeleri, dedi. Ertesi sabah erkenden ordu ve esirlerle birlikte yola çıkıldı. Esirlerin en değerlileri, yani aileleri 4000 dirhem fidye ödeyebilecek olanlardan ikisi, Abdüddar'dan Nadr'la Abdüşemst'den Ukbe'ydi. Fakat bu iki adam İslam'ın en azılı düşmanlarıydı ve eğer serbest bırakılırlarsa hemen eski kötü faaliyetlerine başlayacaklardı. Çünkü bu akılsızları Bedir'de sayıca az olan Müslümanların zafer kazanması bile düşünceye sevk etmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözü sürekli onların üstündeydi. Fakat iki adamın da kalbinde bir değişiklik görünmüyordu. Yolculuk sırasında onların yaşamasının Allah'ın iradesine aykırı olduğu düşüncesi peygamber de belirdi. Konakladıkları bir yerde Nadr'ın öldürülmesini emretti. Onun başını Hazreti Ali kesti. Bir değer konak yerinde de ukbe, evsli bir adamın elinden aynı akıbete uğradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye yayan üç gün uzaktaki bir konak yerinde geri kalan esir ve ganimetleri paylaştırdı. Savaşta rol alan her adama eşit bir pay verdi. O zamana kadar Zeyd ve Abdullah İbni Revaha Medine'ye varmıştı ve Yahudilerle münafıklar hariç herkes bayram sevinci yaşıyordu. Fakat Zeyd getirdiği iyi haberlerin yanı sıra, Kötü haberler de almıştı. Rukiye ölmüştü. Osman ve Usame onu gömmüşler ve henüz yeni dönüyorlardı. Zeyd Afra'ya iki oğlunun da Af ve Muaviz öldürüldüğü haberini verince şehrin o bölgesindeki üzüntü daha da fazlalaştı. Sevde iki evdeki matemi de teselli etmek için kendi eviyle Afra'nın evi arasında mekik dokuyordu. Afra için üzüntünün yanında sevinç de vardı. Çünkü oğulları kahramanca çarpışmışlar ve şereflice ölmüşlerdi. Zeyd, Rubayiye de sarnıçta su içerken boynundan okla vurulan oğlu Harise İbni Suraka'nın ölüm haberini vermek zorundaydı. Birkaç gün sonra peygamber Medine'ye gelir gelmez, Rubayi hemen ona gitti ve oğlunu sordu. Çünkü oğlu savaş başlamadan, İslam için bir ok bile atmaya fırsat bulamadan öldürülmüştü. Ey Allah'ın Resulü, dedi Rubayi. ''Bana Harise'nin cennette olduğunu söylemeyecek misin? Eğer cennette olduğunu söylersen bu kaybı sabırla karşılayayım. Eğer cennette değilse ağlayarak ona yas tutayım.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tür sorulara her zaman genel cevaplar verirdi. O çoğu kez ameller niyetlere göredir deyip amacını yerine getirmese bile bir müminin Allah için niyet ederse mükafatını alacağını belirtmiştir. Fakat bu kez kadına özel bir cevap verdi. ''Ey hali senin annesi! Cennette birçok bahçeler vardır. Senin oğlunsa onların en yükseğinde, Firdevs'tedir.'' Yenilenlerin Geri Dönüşü Kureyş ordusu Mekke'ye küçük gruplar halinde dönmüştü. Mekke'ye ilk varanlar arasında geride kardeşi Neyfel'e esir bırakan Haşimi Ebu Süfyan vardı. Ebu Sufyan'ın yeni dine karşı gösterdiği düşmanlık, onun kuzeni, aynı zamanda süt kardeşi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve yeni din hakkında hiciv dolu şiirler yazmaya itmişti. Fakat Bedir deneyimi onu oldukça sarsmıştı. Mekke'ye döndüğünde ilk düşüncesi Kabe'yi ziyaret etmek oldu. O sırada amcası Ebu Leheb Zemzem çadırı denilen çadırın altında oturuyordu. Yeğenini gören Ebu Leheb neler olduğunu anlatması için onu yanına çağırdı. ''Anlatılacak bir şey yok.'' dedi Ebu Sufyan. ''Düşmanla karşılaştık. Sonra arkamızı dönüp kaçtık. Onlar bizi kovaladılar ve istedikleri kadar esir aldılar. Arkadaşlarımdan hiçbirini suçlamıyorum. Çünkü biz sadece düşmanla karşı karşıya değildik. Gökle yer arasında, ayakları yere değmeyen atlar üzerinde beyaz giysili adamlar da vardı.'' Ümül Fadıl çadırın bir köşesinde oturuyordu. Yanında da Abbas'ın kölelerinden biri olan Ebu Rafi oturuyor ve ok yapıyordu. Ümmül Fadıl gibi o da Müslümandı. İkisi de birkaç kişi hariç Müslüman olduklarını herkesten gizliyorlardı. Fakat Ebu Rafi, peygamberin zafer haberini duyunca sevinçten kendini tutamadı. Ve gökle yer arasında beyaz giymiş adamlar sözünü duyunca heyecanla bağırdı. Onlar meleklerdi. Ebu Rehep bunu duyar duymaz sinirle ayağa kalktı ve Ebu Rafi'nin yüzüne bir darbe indirdi. Köle karşı koymaya çalıştı fakat çok güçsüz ve zayıftı. Ebu hep onu yere düşürdü ve arka arkaya vurmaya başladı. Bunun üzerine Ümmül Fadıl yerden çadıra destek olarak kullanılan tahta bir kazı kaldı ve tüm gücüyle Ebu Leheb'in kafasına indirdi. Kayınbiraderinin kafa derisi yarılmış, etler dışarı çıkmış ve hiçbir zaman iyileşmeyecek olan bir yara açılmıştı. Ümmül Fadıl, sahibi burada olmadığı ve onu koruyamadığı için ona böyle mi davranıyorsun diye bağırdı. Ebu Leheb'in kafasındaki yara mikrop kaptı ve birkaç hafta içinde tüm vücudu iltihaplı kabartılarla doldu. Sonunda bu hastalıktan öldü. Savaşla ilgili diğer haberler ulaştığında ve ölenlerin yakınları feryada başladığında mecliste bir karar alındı. Ölenlerin yakınları kendilerini tutmalıydı. Onlara şöyle dendi. Muhammed ve arkadaşları sizin böyle yaptığınızı duyarlarsa daha da sevinirler. Esirlerin ailelerine ise Medine'ye fidye teklifiyle gitme işini şimdilik ertelemeleri tavsiye edildi. Önemli birçok adamın savaşta ölmesiyle Ümeyye'den Ebu Sufyan birçok kişinin gözünde Kureyş'in lideri konumuna geldi. Bu nedenle diğerlerine örnek olmak için biri öldürülen, diğeri de esir alınan iki oğlu Hanzele ile Amr hakkında şöyle konuştu. ''Hem zenginlik hem de kanımdan iki taraflı kaybım için üzülecek miyim? Hanzele'yi öldürdüler.'' Amr için fidye mi vermeliyim? Bırakın, onlarla birlikte kalsın. Onu istedikleri kadar yanlarında tutsunlar. Ebu Sufyan'ın kızgın karısı Hint, ne Hanzeri'nin ne de Amr'ın annesi değildi. Fakat savaşın başında babası Utbe, amcası Şeybe ve kardeşi Velid'i kaybetmişti. Mateme son verdiği halde, Kureyş'in öcünü alacağı ikinci bir savaşta öc alınması gerektiğini düşünüyordu. Babasını ve amcasını öldüren Hamza'nın ciğerini yemeye hand içti. Ebu Sufya'nın Mekke'ye sağ salim getirmeyi başardığı zengin kervandan elde edilen tüm karın Medine'nin karşı koyamayacağı güçlü bir ordu kurulması için harcanmasına karar verildi. Bu kez yani ikinci kez savaştıklarında kadınları da erkeklere moral vermek için yanlarına almaya karar verdiler. Aynı amaçla tüm Arabistan'daki müttefiklerine savaşta kendilerinin yanında yer almaları için bu ortak düşmanın zararlarını anlatan elçiler gönderdiler. Yaz tutmama konusunda meclisin aldığı karara tüm Kureyş'in saygı duymasına rağmen fidye konusunda alınan karara pek fazla uyulmadı. Hemen hemen her kabileden adamlar Medine'ye gidip kendi akrabalarını veya müttefiklerini kurtarmak için fidye konusunu görüşmek üzere yola çıktılar. Ebu Sufyan sözünde durdu. Fakat bir sonraki hac mevsiminde Medine'den gelen evli yaşlı bir hacıyı rehin aldı. Ve Medine'ye oğlu Amr'ı serbest bırakmadıkça adamı bırakmayacağı haberini gönderdi. Hacı'nın ailesi bu değiş tokuşun gerçekleşmesi için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ikna ettiler. Esirler Esirler Medine'ye ile beraber peygamberden bir gün sonra ulaştılar. Sevde ziyaret için bir kez daha Afran'ın evine gitti. Döndüğünde kuzeni ve eski kocasının kardeşi, aynı zamanda kabilesinin lideri olan Süheyl'i elleri boynuna bağlı bir şekilde evin bir köşesinde oturur bulunca çok şaşırdı. Bu görüntü onda,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 Fakat Suheil Medine'de çok kısa bir süre kaldı. Çünkü Beni Amir hemen fidye üzerinde görüşmek üzere bir adam göndermişti. Suheil hemen Mekke'ye dönmüş, gelen adamsa fidye üzerinde anlaşmak için Medine'de kalmıştı. Her esir üç veya daha fazla Müslüman tarafından paylaşılıyordu. Abbas'a sahip olan bir grup ensar, peygambere geldiler ve Ey Allah'ın Resulü! İzin ver de kız kardeşimizin fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım, dediler. Kız kardeş derken esirin büyük annesi Selma'yı kastediyorlardı. Peygamber onlara siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz dedi. Daha sonra amcasına döndü ve Ey Abbas! Kendinin ve iki yeğeninin, Akil ve nefel'in ve müttefikin Utbe'nin fidilerini sen öde. Çünkü sen zengin bir adamsın dedi. Abbas buna karşı çıktı ve Ben zaten Müslüman olmuştum fakat bu adamlar beni zorla getirdiler dedi. Peygamber ona şu cevabı verdi. Senin İslam'ı kabul edip etmediğini ancak Allah bilir. Eğer söylediğin doğruysa, o senin mükafatını verecektir. Fakat dış görünüşte sen bize karşı olanlarlaydın. O halde bize fidyeni öde. Abbas parası olmadığını söyleyince, peygamber ona şöyle dedi. O zaman Ümmül Fadla bıraktığın para nereye gitti? İkiniz yalnızken ona, Eğer öldürülürsem şu kadarını Abdullah'a, şu kadarını Fadla, Kisama ve Ubeydullah'a ver demiştin. İşte peygamber bunu söyleyince iman gerçekten Abbas'ın kalbine girdi. Seni hakla gönderine yemin olsun ki bunu benden ve Ümül Fadıl'dan başkası bilmiyordu. İşte şimdi senin Allah'ın Resulü olduğunu anladım dedi ve kendisiyle birlikte iki yeğeni ve müttefikinin fidyesini ödemeyi kabul etti. Peygamberin yanındaki esirlerden biri de damadı Ebul Arst'tı. Zeynep, Ebulas'ın kardeşi Amr'ı fidye ödeyip Ebulas'ı kurtarması için Medine'ye göndermişti. Gönderdiği paraların yanında annesinin kendisine evlendiği gün hediye ettiği akik bir kolyede vardı. Peygamber kolyeyi görür görmez onun Hatice'nin kolyesi olduğunu fark ederek sarardı. Çok duygulanan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem esirde hissesi olanlara şöyle dedi. ''Eğer isterseniz esiri fidyesini almadan karısına gönderin. Bu size kalmış bir şey.''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 Allah bize bundan daha güzel bir selamlama şekli öğretti ey Ümeyr. O selamdır. Cennet ehlinin birbirini selamlama şeklidir. Daha sonra onun için geldiğini sordu. Ümeyr oğlunu kurtarmak için geldiğini söyleyince peygamber "Peki bu kılıç ne oluyor?" dedi. Ümeyr "Allah kılıçların belasını versin." dedi. "Onların bize hiçbir faydası dokundu mu?" Peygamber gelişinin asıl sebebini diye tekrar sordu.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 Sen bize gökten haberler getirdiğinde biz sana yalancı dedik. Fakat bana İslam'ı hidayet eden Allah'a hamdolsun. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum.'' dedi. Peygamber orada bulunanlara dönerek şöyle dedi. ''Kardeşinize dinini öğretin ve ona Kur'an okuyun. Esir oğlunu da serbest bırakın.'' Umeyr diğerlerini de özellikle Safvan'ı İslam'a davet etmek için Mekke'ye dönmek istiyordu.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 O sırada diğerleri de yaklaşıp onları çevrelediler. Kinane atından indi ve yayını çekip Oksa Dağı'nı yere indirdi. ''Hele biriniz gelin, hemen okumla öldürürüm.'' dedi. Yayını gelince adamlar geri çekildiler. Kısa bir sessizlikten sonra Abdüşemsin lideri Ebu Sufyan ve bineklerinden inen birkaç kişi ona yaklaştılar. Ona silahlarını bırakıp meseleyi sakince konuşmayı teklif ettiler. Kinane razı oldu. Ebu Sufyan ona şöyle dedi.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 ve Mekke'ye 8 mil kadar uzaklıktaki Yeceç Ovası'na kadar onlara eşlik etti. Orada daha önceden planladıkları gibi Zeyd ile buluştular. Zeyd onları sağ salim Medine'ye getirdi. Beni Kaynuka Uzun süreden beri Yahudilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmaya uymadıkları ve çoğunun müşrik putperestleri tek tarihe inanan Müslümanlara tercih ettikleri biliniyordu. Vahiy bazı Yahudilere güvenilebileceğini belirtmekle birlikte topluluk olarak Müslümanları onlara karşı uyarıyordu. Peygamber ve arkadaşları bunun farkında olmaları için ayetlerle uyarılıyorlardı. Ey iman edenler! Kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermekte kusur etmezler. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttuklarıysa daha büyüktür. Ali İmran Suresi 118. Ayet Yahudilerin yeni dini alt etme ve Yesrib'i eski haline çevirme girişimlerinde tek ümitleri peygamberin kendi kabilesine dayanıyordu. Peygamberin tüm hareketleri hemen Mekke'ye haber veriliyordu. Kureyşliler Yahudi yerleşim bölgelerinin uzağındaki Güney Medine'ye, Peygamberin mescidinin yarım günlük yol uzağına saldırırlarsa, Yahudiler geriden Kureyş ordusunu takviye etme olanağına sahiptiler. Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır. Size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler. Ali İmran Suresi 120. Ayet Yahudiler bunu Bedir zaferine karşı tutumlarıyla göstermişlerdi. Zafer haberleri geldiğinde Kaynuka, Kurayza ve Nadir kabileleri üzüntü ve hayal kırıklıklarını gizleyemediler. Eşrefoğlu Kab'ın durumuysa çok şaşırtıcıydı. Babası Tay kabilesinden bir Arap olmasına rağmen Kab, annesi bir Yahudi olduğu için kendini Nadir kabilesinin bir üyesi sayardı. Hatta zenginliği, güçlü kişiliği ve şairliği nedeniyle kabilenin ileri gelenlerinden biri olmuştu. Zeyd ve Abdullah, Kureyş'in ileri gelenlerinden birçok kişinin savaşta öldüğü haberini getirince, Ka'ab kendini tutamayarak bağırdı. Tanrı'ya and olsun eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse, yerin altı üstünden daha iyi. Getirilen haberlerin gerçek olduğunu öğrenince, peygamberin dönmesini beklemeden hemen Mekke'ye doğru yola çıktı. Orada öldürülen Ebu Cehil, Utbe, Şeybe ve diğerleri için bir ağıt yazdı. Bunun yanı sıra Mekkelileri büyük bir ordu hazırlayıp Yesrib'e saldırarak öçlerini almaları için teşvik etti. Kabın etkinliklerinin haberleri Medine'ye ulaşmıştı. Fakat o an için Kab çok uzaklardaydı. Ve Müslümanların onun kabilesinden başka bir Yahudi kabilesiyle görülecek hesapları vardı. Peygamber özellikle Beni Kaynuka'nın ihanet ve kötü etkinliklerine karşı uyanıktı. Çünkü Abdullah İbni Selam eskiden onların ileri gelenlerinden biriydi ve onların taktiklerini iyi biliyordu. Bunun yanı sıra Beni Kaynuka, münafıkların başı Hazreçli İbni Ubey'in müttefikiydi. Onların varlığı şehirde, diğer Yahudi kabilelerine nazaran daha çok hissediliyordu. Çünkü yerleşim merkezleri şehre çok yakındı. Oysa evsin müttefikleri olan Beni Nadir ve Beni Kurayza şehrin dışında yer alıyorlardı. Kısa bir süre önce Peygamber şu emri almıştı. Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla onlarla olan anlaşma metnini ve diplomatik ilişkiyi yüzlerine at. Gerçekten Allah ihanet edenleri sevmez. Enfal Suresi 58. Ayet Fakat vahiy şu durumu da belirtiyordu. Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de ona eğilim göster ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O işitendir, bilendir. Enfal Suresi 61. Ayet bu yüzden peygamber barışçı yollardan halledilebilecek sorunlar karşısında geri dönülmez faaliyetlere girişmek istemiyordu. Bunun bir göstergesi olarak Bedir'den hemen sonra Yahudilerin Medine'nin güneyindeki pazar yerlerine gitti. Bedir'deki mucize üzerinde düşünmeleri onları imana getirebilirdi. Bu yüzden peygamber onları Kureyş'in üzerine inen Allah'ın azabını kendi üzerlerine çekmemeleri için uyardı. Onlarsa şu cevabı verdiler. Ey Muhammed! ''Bu seferki başarın seni aldatmasın. Karşılaştığın kişiler savaş konusunda bilgisizdi. Bu nedenle sen onların en iyilerini öldürebildin. Fakat Tanrı and olsun seninle biz savaşsak o zaman asıl korkulacak olanların biz olduğumuzu anlayacaksın.'' Peygamber geri döndü ve onlardan ayrıldı. Onlar bu seferlik zafer kazandıklarını zannettiler. Birkaç gün sonra aynı pazar yerinde gerginliği doruk noktasına ulaştıran bir olay meydana geldi. Mal almak veya satmak için çarşıya gelen bir Müslüman kadına bir Yahudi kuyumcu fena halde hakaret etmişti. O sırada orada bulunan ensardan biri hemen kadını savunmaya başladı ve kavga sırasında hakaret eden adam öldürüldü. Bunun üzerine Yahudiler hemen üzerine saldırıp Müslüman'ı öldürdüler. Müslüman'ın ailesi öclerinin alınmasını istedi ve tüm ensarı kendi tarafına topladı. İki taraftan da kan dökülmüştü. Eğer Yahudiler, peygamberin anlaşmaya uygun hareket etmesini isteselerdi, mesele kolayca halledilebilirdi. Fakat Yahudiler, Müslümanlara bir ders vermenin zamanı geldiğini düşünüyorlardı. Bu amaçla daha önceden müttefikleri olan Hazreçli İbni Übey ve Ubade İbni Samit'e haber gönderdiler. Güçlerini toplayıp Müslümanlara saldırmayı planlıyorlardı. Müslümanların Bedir'deki ordusunun iki katından fazla 700 kişilik bir ordu kurabilecek güçleri vardı. Yanı sıra İbni Übey ve Ubade'nin adamlarına da güvenebilirlerdi. Artık peygambere daha önceki tehditlerinin boş sözleri olmadığını göstereceklerdi. Fakat gerçekte bu tehditler onların kendi yenilgilerine sebep oldu. Birkaç saat içinde kendi ordularından daha büyük bir ordu tarafından tüm çevrelerinin sarılmış olduğunu görünce çok şaşırdılar. Onlardan koşulsuz olarak teslim olmaları isteniyordu. İbni Übey, Ubade'ye danışmaya gitti. Fakat Ubade, peygamberle yapılan anlaşmadan önceki ittifak anlaşmalarının geçersiz olduğunu ve kaynuka ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğini söyledi. İbni Übey'e gelince, onun tabiatı yıllardan beri bu denli güçlü müttefiklerle olan bağlarını bir anda kesmeye müsait değildi. Fakat onun Yahudiler gibi hemşehrilerinin peygambere nedenli bağlı olduğunu görmemesi imkansızdı. Peygamber'e bağlanan bu adamların kendisiyle daha önceden var olan anlaşmalarını alt eden başka bir anlaşmayla ona bağlandıklarını çoğu kez sınamıştı. İki yıl önce olsa askerlerini toplayıp kolayca kuşatmayı kaldırabilirdi. Fakat şimdi peygamberin karşısında hiçbir şey yapamayacağını hissediyordu. Bu nedenle Beni Kaynuka kuşatma altında ümitle bekliyor fakat yardım gelmeksizin günler geçtikçe ümitleri hayal kırıklığına dönüşüyordu. İki haftalık karşı koymanın sonunda kayıtsız şarsız teslim oldular. İbnu Übey kuşatmanın olduğu yere gelip Peygamber'e yaklaştı ve "Ey Muhammed, müttefiklerime iyi davran" dedi. Peygamber onu reddetti. İbnu Übey istediğini tekrarlayınca yüzünü ondan çevirdi. Bunun üzerine İbnu Übey Peygamber'in arkasından zırhını boyun kısmından tutup çekti. Peygamber'in yüzü hiddetten karardı ve "Beni bırak" dedi. İbnu Übey Tanrı'ya andolsun olsun, onlara iyi davranmaya söz verinceye kadar yakanı bırakmayacağım. 400 dırhsız ve 300 dırhlı adam. Onlar beni bütün siyah ve kırmızı adamlara karşı korudular. Onları bir anda kesip öldürecek misin?" dedi. "Sana onların hayatlarını bağışlıyorum." dedi peygamber. Fakat yeni gelen vahi, kendisiyle yapılan anlaşmayı bozanlarla ilgili şöyle diyordu: "Savaşta onları yakalarsan, öyle darmadan etki Onlarla arkalarından gelecek olanları da yıldır. O ki ibret alırlar. Enfal suresi 57. ayet. Bunun üzerine peygamber Beni Kaynukalların bütün değerli mallarını bırakıp sürgün edilmelerine karar verdi. Onları vadi'den çıkarmakla da Ubade ibni Samiti görevlendirdi. Kaynukallar ilk önce kuzeybatıda Vadi el-Kura'daki akrabalarının yanına sığındılar. Daha sonra onların yardımıyla Suriye sınırında bir yerleşim merkezi kurdular. Yahudiler Medine'de metal işçiliği ve ticaretiyle uğraşıyorlardı. Bu nedenle Peygamber ganimetlerden beşte birini kendisi ve devletin giderleri için aldıktan sonra geriye kalan ganimetler, ensar ve muhacirlerin zengin savaş aletlerine sahip olmasını sağladı. Ölümler ve Evlilikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'den döndükten sonra yaptığı ilk işlerden biri kızı Fatıma ile birlikte Rukiye'nin mezarını ziyaret etmek oldu. Bu, onların Hatice'nin ölümünden sonra yaşadıkları en büyük kayıptı. Fatıma, ablasının ölümünden çok etkilenmişti. Mezarın kenarında babasının yanına oturmuş, gözünden yaşlar boşanıyordu. Babası onu teskin etmeye çalıştı ve cübbesinin ucuyla gözyaşlarını sildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kısa bir süre önce ölünün arkasından ağa tutmanın aleyhinde bazı şeyler söylemişti. Fakat söyledikleri yanlış anlaşılmıştı. Mezarlıktan geri döndüğünde Ömer'in, Rukiye ve Bedir şehitlerin arkasından ağlayan kadınlara bağırdığını duydu. Ömer, bırak ağlasınlar, dedi ve şunları ekledi. Kalpten ve gözden gelen Allah'tan ve merhametindendir. Fakat elden ve dilden gelen şeytandandır. Elle göğsü dövmeyi ve yüzlerini yırtmayı, dille de bağırıp çağırarak ağıt yakmayı kastediyordu. Fatıma peygamberin en küçük kızıydı ve 20 yaşına gelmişti. Peygamber ailesi içinde Ali'nin ona en uygun eş olduğundan bahsetmişti. Fakat normal bir anlaşma yapılmamıştı. Ebubekir ve Ömer Fatıma'yı istemişler fakat peygamber onları kızını bir başkasına vereceğini söyleyerek değil, Allah'tan bir emir gelmesini beklediğini öne sürerek geri çevirmişti. Bedir'den sonraki ilk haftalardan birinde artık evlilik zamanının geldiğini düşünerek Ali'yi kızını resmen istemesi için teşvik etti. Ali ilk başta fakirliğini düşünerek tereddüt etti. Babasından hiçbir miras almamıştı. İslam kafir bir babaya mümin bir evladın varis olmasını yasaklıyordu. Fakat buna rağmen mescidin yakınında küçük bir evi vardı. Peygamberin istediklerini de bildiği için Fatıma'yı istemeye karar verdi. Resmi anlaşma yapıldıktan sonra peygamber, düğün yemeği verilmesi hususu üzerinde önemli durdu. Bir koç kurban edildi. Ensardan bazıları da un ve buğday hediye ettiler. Hem gelinin hem de damadın kuzeni olan Ebu Seleme, düğünde en büyük yardımları yapan kişiydi. Çünkü o, Ali'nin babasına, kendisini Ebu Cehil ve diğer düşmanlardan koruduğu için borçluydu. Bu nedenle Ümmü Seleme, Ayşe ile birlikte çiftin oturacakları evi düzenleyip hazırlamaya gitti. Nehir yatağından yumuşak kum getirilmişti. Evin toprak zeminine bu kumdan yaydılar. Gelin yatağı bir koyun derisiydi. Yorgan olarak da yemenden gelen çizgili soluk renkli bir kumaşı kullanacaklardı. Bir derinin içine hurma lifleriyle doldurarak da yastık hazırladılar. Daha sonra asıl yemeğin yanı sıra misafirlere verilmek üzere incir ve hurma hazırlayıp su kabını suyla doldurdular. Genelde herkes bu düğün ziyafetinin o zamanda Medine'de verilen en güzel ziyafet olduğu kanısında birleşiyordu. Peygamber artık misafirlerin çifti yalnız bırakmaları gerektiğini gösteren bir işaret olarak ayağa kalktı ve Ali'ye kendisi geri dönene dek karısına yaklaşmamasını söyledi. Bütün misafirler gittikten hemen sonra geldi. Ümmü Eymen hala orada yemekten sonraki dağınıklığı toplayıp odayı düzene sokmaya çalışıyordu. Peygamberin hayatında sadece söz konusu kişinin paylaştığı birçok özel olay vardır. Bu kişilerden biri de Ümmü Eymen'di. Peygamber içeri girmek için izin istediğinde Ümmü Eymen kapıya geldi. Peygamber, "Kardeşimleri de" diye sordu. Ümmü Eymen, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Senin kardeşin kim? Peygamber, Ebu Talib'in oğlu Ali cevabını verdi. Bunun üzerine Ümmü Eymen, kızını onunla evlendirdiğin halde... ''O senin nasıl kardeşin olur?'' diye sordu. Peygamber ''Gerçekten kardeşimdir.'' dedi. Daha sonra Ümmü Eymen'den bir miktar su getirmesini istedi. O da getirdi. Sudan bir ağız dolusu alıp ağzını kapattı. Daha sonra suyu tekrar kabın içine boşalttı. Ali geldiğinde onu önüne oturttu. Eline bir miktar su alıp Ali'nin omuzlarına, göğsüne ve kollarına serpti. Daha sonra Fatıma'yı çağırdı. Fatıma babasına karşı duyduğu saygıdan elbisesinin içinde hafif sekerek geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona da Ali'ye yaptığı gibi yaptı. Onlara ve evlatlarına dua etti. Bedir'den sonraki yıl Ömer'in ailesi iki büyük kayıpla karşılaşmıştı. Bunlardan ilki kızı Hafsa'nın kocası Hüneyt'in ölümüydü. Hüneyt Habeşistan'a ilk gidenler arasındaydı. Oradan döndükten sonra Hafsa'yla evlenmişti. Hafsa dul kaldığında sadece 18 yaşındaydı. Hem güzeldi hem de iyi yetiştirilmişti. Babası gibi o da okuma yazma bilirdi. Ömer, Rukiye'nin ölümüyle Osman'ın çok yalnız kaldığını görerek Hafsa'yı ona teklif etti. Osman düşüneceğini söyledi fakat birkaç gün sonra gelip Ömer'e şu an için evlenmemesinin daha iyi olacağını söyledi. Ömer hem hayal kırıklığına uğramış hem de Osman'ın red cevabına incinmişti. Fakat Ömer kızına iyi bir koca bulmaya kararlıydı. Bu yüzden gidip Ebu Bekir'e teklif etti. Ebu Bekir ona müphem bir cevap verdi. Bu Ömer'i Osman'ın açık red cevabından daha çok incitti. Oysa Ebu Bekir'in reddetmesi akla yakındı. Çok sevdiği zevcesi vardı. Osman ise bekardı. Ömer Osman'ı razı edebilmeyi umuyordu. Bu nedenle peygambere konuyu açtı. Peygamber ona üzülme dedi. Çünkü Allah sana ondan daha iyi bir damat, ona da senden daha iyi bir kayınpeder verecek. Ömer gülümseyerek öyle olsun dedi. Çünkü bir iki saniye düşününce iki durumda da tercih edilen iyi adamın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlamıştı. Peygamber Hafsa ile evlenerek iyi damat, Rukiye'nin küçük kardeşi Ümmü Gülsüm'ü de Osman'a vererek iyi bir kayınpeder olacaktı. Bundan sonra Ebu Bekir Ömer'e kendisine evlilik teklif edildiğinde neden öyle davrandığını açıkladı. Peygamber hiç kimseye söylememesi şartıyla ona bu planından bahsetmişti. Hazreti Osman'la Ümmü Gülsüm'ün evlilikleri önce oldu. Huneys'in ölümünden sonra gerekli olan dört ay iddet bittiğinde ve Ayşe ile Sevde'nin odalarının yanına bir oda daha yapıldığında, peygamberin evliliği de gerçekleşti. Bu, hemen hemen Bedir Savaşı'ndan bir yıl sonra meydana gelmişti. Hafsa'nın gelmesi evdeki uyumu bozmadı. Bilakis Ayşe kendi yaşında bir arkadaşa sahip olduğu için seviniyordu. Bu, iki genç hanım arasında ölene dek sürecek bir arkadaşlığın başlangıcıydı. Ayşe'nin hemen hemen annesi yaşında olan sevde ise annelik merhametini, kendisinden 20 yaş küçük olan bu yeni gelinden de esirgemiyordu. Evliliğin gerçekleştiği sıralarda Ömer'in kayınbiraderi yani Hafsa'nın dayısı Osman İbni Maz'un öldü. O ve karısı Havle peygambere çok yakındılar. Osman, ashabın en çok züht sahibi kişilerinden biriydi. İslam'ın vahyolunuşundan önce de o züht ehliydi. Medine'ye hicret ettikten sonra ise peygamberden kendisini hadım ettirmek ve geri kalan ömrünü bir dilenci olarak geçirmek için izin istedi. Peygamber, ben sana iyi bir örnek değil miyim? dedi. Ben kadınlara yaklaşırım, et yerim, oruç tutarım ve iftar ederim. Kendisini veya diğer insanları hadım eden bizden değildir. Peygamber, Osman'ın söylediklerini anlamadığını düşünerek başka bir fırsatta tekrar bu konuya değindi. ''Ben senin için iyi bir örnek değil miyim?'' dedi. Osman, samimiyetle ''Evet'' dedi ve sorunun ne olduğunu sordu. ''Sen her gün oruç tutuyorsun'' dedi. Peygamber, ''Her geceyi de namazla geçiriyorsun.'' Osman, birçok kez peygamberin gece namazının ve orucunun faziletlerini saydığını bildiği için, ''Evet, elbette öyle yapıyorum'' dedi. Peygamber, ''Öyle yapma'' dedi. ''Çünkü gözlerinin, bedeninin ve ailenin senin üzerinde hakları vardır.'' Bu nedenle oruç tut, iftar da et, namaz kıl, aynı zamanda uyumaya da vakit ayır. Hanif dininin bir ifadesi olarak vahiy sürekli, her konuda Allah'a hamd ve şükretme hususunu vurguluyordu. O umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. Nahil suresi 78. ayet Onda sükun bulup durulmanız için, kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok, bunda düşünebilmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Rum Suresi 21. Ayet De ki, gördünüz mü? Söyleyin, Allah kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size aydınlık verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü? Söyleyin, Allah kıyamet gününe kadar gündüzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek misiniz? Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için içinde dinlenmeniz ve O'nun fazlından geçiminizi aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz. Kasas suresi 71'den 73. ayete kadar. Fıtratını, yaratılış özellik ve gayesini koruyan insan için Allah'a şükürle birleştirildiğinde doğal zevkler bile ibarete dönüşür. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyle ilgili olarak duygulara hitap eden hazları ve namazın verdiği hazı aynı çerçevede ele almıştır. Bana güzel koku ve kadınlar sevdirildi. Namazsa gözlerime serinlik verir. Osman ibni Maz'u'nun ölümünden hemen sonra cenaze gömülmeden önce Peygamber Ayşe ile birlikte havleyi ziyaret etti. Ayşe daha sonraki yıllarda bu olayı şöyle anlatıyor. Peygamber Osman'ı öptü. Gözünden Osman'ın yüzüne yaşlar damladığını gördüm. Osman'ın cenaze töreni sırasında peygamber bir kadının şöyle dediğini işitti. "Mesudol, ol ey sahibin babası. Çünkü cennet senindir. Peygamber sertçe döndü ve Sana bunu bilme hakkını veren ne? dedi. Kadın, ey Allah'ın Resulü, o Ebu Saip'tir." diyerek karşı çıktı. Peygamber, Allah'a and olsun, biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz.'' dedi. Daha sonra ilk karşı çıkışının Osman'a karşı değil, hakkı olmadığı halde öyle konuşana karşı olduğunu belirtmek istercesine, ''O, Allah'ı ve Resulünü severdi, demeniz yeterdi.'' dedi. Ömer radıyallahu an kayınbiraderinin şehit olarak değil de yatağında öldüğünü görünce, ona duyduğu saygıda bir azalma ve sarsılma olmuştu. Ömer daha sonraları bunu şöyle anlatıyor. Osman İbni Maz'un şehit olarak ölmeyip yatağında ölünce gözümden düştü. Bu dünyadan vazgeçmekte hepimizden üstün olan, fakat şimdi yatağında ölen şu adamı bırakın, dedim. Ömer, Ebu Bekir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağında ölene kadar da böyle düşünüyordu. Fakat onların bu şekilde öldüğünü görünce kendisini anlayışsızlıkla suçladı. Kendi kendine şöyle dedi, ''Yazıklar olsun sana, en iyilerimiz öldü, burada.'' yatağında öldü demek istiyordu. Bundan sonra Osman İbni Mazun, Ömer’in kafasındaki eski saygınlığına kavuştu. Ashabı Suffe, ehli suffe. Mescitteki üstü kapalı bölümün bir kısmı barınacak yeri ve geçim kaynağı olmayan yeni gelenler için ayrılmıştı. Yararlanmaları için oraya yerleştirilen taş bir sıra nedeniyle onlara Ehli suffe" denirdi. Mescid, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin odalarının bir devamı gibi olduğu için, o ve ev halkı kapılarının dibinde oturan ve gün geçtikçe birer ikişer artan bu fakirlere karşı kendilerini sorumlu hissediyorlardı. Bedir ile birlikte tüm Arabistan'daki kabileler peygamberden ve ona inananlardan bahsetmeye başlamışlardı. İslam'ın mesajı gün geçtikçe daha fazla insanı Medine'ye çekiyordu. Bu nedenle mescide bağlı odalarda oturanlar çok seyrek kendilerine düşen payı yiyebiliyorlardı. Peygamber şöyle derdi. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genelde güzel ve hafif kokuları sevdiği gibi kötü kokulara, özellikle de kendisinin veya başkasının nefesinin kötü kokmasına karşı çok hassastı. Ayşe radiyallahu anha, onun eve girdiğinde yaptığı ilk işin yeşil hurma ağacından yapılma misvanı almak olduğunu söylerdi. Yolculuktaysa Abdullah İbni Mesud yanında peygamber için yedek bir misvak bulundururdu. Ashab da peygamberin misvak kullanma ve yemekten sonra ağız yıkama alışkanlığına uyarlardı. Açlık bile onun bu aşırı duyarlılığını etkilemezdi. Fakat bu duyarlılığı her zaman başkalarının da kendisiyle paylaşmasını beklemezdi. Bazen o başkalarının yemesini yasaklamadan bir yemeği yemeği reddederdi. Bir keresinde ensardan biri ona hediye olarak türlü yemeği getirdi. Peygamber tam yemekten tadacakken onda ağır bir sarımsak kokusunun olduğunu fark etti, hemen elini çekti. Yanında olanlar da onun elini çektiğini görünce ellerini çektiler. Peygamber onlara ne oldu diye sordu. Sen elini çektin bu yüzden biz de ellerimizi çektik dediler. O, Allah'ın adıyla yemeye başlayın, dedi. Sizin konuşmadığınız kişiyle ben çok yakın sohbette bulunmak zorundayım. Onlar bu yakın kişinin Cebrail olduğunu hemen anladılar. Yemek hazırlanmış ve önlerine getirilmişti. Bu nedenle israf edilmemeliydi. Bununla birlikte peygamber genelde onları soğan ve sarımsak yememeleri, özellikle mescide gitmeden önce buna dikkat etmeleri için uyarırdı. Fatıma radiyallahu anha evlenmeden önce bir bakıma ehli sufeye ev sahipliği yapıyordu. Fedakarlıklar peygamber ve ailesinin güncel yaşamının bir parçası olduğu halde Fatıma şimdiye kadar eksikliğini hiç hissetmediği bir sorunla karşı karşıyaydı. O hiçbir zaman kendisine yardım eden ellerin eksikliğini duymamıştı. Kardeşi Ümmü Gülsüm'ün yanı sıra Ümmü Eymen de her an yardıma hazırdı. Ümmü Süleym 10 yaşındaki oğlu Enes'i peygambere hizmetçi olarak vermişti. Enes, yaşının ötesinde düşünce ve akıl sahibi bir çocuktu. Annesi Ümmü Süleym ile ikinci kocası Ebu Talha da her an yardıma hazır bir şekilde beklerlerdi. İbni Mesud ise ev halkından biri sayılabilecek kadar peygambere yakındı. Abbas da kısa bir süre önce Mekke'ye döndükten sonra kölesi Ebu Rafi'yi peygambere hediye olarak göndermişti. Peygamber onu azat etmiş fakat özgürlüğüne kavuşması onu Allah'ın Resulüne hizmet etmekten alıkoymamıştı. Bir de uzun süreden beri onların hizmetine koşan Osman İbni Maz'un'un dul eşi Havle vardı. Fakat Fatıma'nın yanında şimdi bu yardım eden ellerden hiçbiri yoktu. Aşırı fakirliklerini gidermek için Ali radiyallahu anh su çekiyor ve taşıyor, Fatıma ise buğday öğütüyordu. Ellerim kabarıncaya kadar öğüttüm dedi bir gün Ali'ye. Ali de ona ben de omuzlarım ağrıncaya kadar su çektim. Allah babana birçok köle vermiş. Git ve onlardan birini hizmet etmesi için iste dedi. Fatıma hemen peygamberin yanına gitti. Babası onu görünce seni buraya getiren ne küçük kızım diye sordu. Fatıma babasına duyduğu saygıdan evdeki niyetini söyleyemedi ve seni selamlamak için geldim dedi. Eli boş dönünce Ali radiyallahu an ona ne yaptın diye sordu. İstemeye utandım dedi Fatıma. Bunun üzerine ikisi birlikte gidip peygambere isteklerini bildirdiler. Fakat peygamber onların hizmetçiye diğerlerinden daha az ihtiyaçları olduğunu öne sürerek isteklerini geri çevirdi. Onları size verip de ehli Sufenin açlıktan kıvranmasını istemem. Onları besleyecek kadar gelirim yok. Sadece elimdekini avucumdakini satarak onları besleyebiliyorum dedi. Ali ile Fatıma biraz düş kırıklığı içinde evlerine döndüler. Fakat o gece onlar yattıktan sonra kapıda içeri girmek için izin isteyen peygamberin sesini duydular. Ona hoş geldin diyerek yataktan kalktılar. Fakat peygamber olduğunuz yerde kalın dedi ve yanlarına oturdu. Size benden istediğinizden daha değerli bir şey vereyim mi diye sordu. Onlar evet dediklerindeyse şunları söyledi. Cebrail bana şöyle öğretti. Her namazdan sonra elhamdülillah, hamd Allah'adır. Subhanallah. Allah tesbih edilendir ve Allahu ekber. Allah büyüktür deyin. Her birini 33'er defa tekrarlayın. Ali ileriki yıllarda şöyle derdi. Allah'ın Resulü bize bunları öğrettikten sonra bir kez bile onları okumayı ihmal etmedim. Ali ile Fatıma'nın evleri mescitten çok uzak değildi. Fakat peygamber kızının kendisine daha da yakın olmasını istiyordu. Evliliklerinden birkaç ay sonra peygamberin uzaktan akrabası olan Hazreçli Haris'e peygambere geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Fatıma'yı daha da yakınına getirmek istediğini duydum. Benim evim Neccaroğulları arasında sana en yakın evdir. Şimdi onu sana veriyorum. Ben ve mallarım Allah ve Resulü içindir. Benden bir şeyler alırsan almamandan daha çok sevinirim. Peygamber ona dua etti ve hediyesini kabul etti. Kızı ve damadını kendisine komşu olarak getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Harise'nin cömertliğiyle Medine'de gerek kendisine, gerekse diğerlerine karşı gösterilen cömertliğe çok seviniyordu. Fakat o sırada meydana gelen bir olay düş kırıklığı yarattı. Peygamber Evsli Ebu Lübabe'yi takdir ederdi. Bedir savaşı sırasında onu Medine'de kendisini temsil etmesi için revhadan geri göndermişti. O yılın sonlarına doğru Ebu Lübabe'nin velayetinde bulunan bir yetim peygambere geldi. Velisinin kendisine ait olan bir hurma ağacına sahip çıktığını söyledi. Ebu Lübabe'ye haber gönderdiler. Ebu Lübabe ağacın kendisinin olduğunu iddia etti. Gerçekten de öyleydi. Peygamber meseleyi öğrenince Ebu Lübabe'nin lehine karar verdi. Fakat uzun süreden beri ağaca sahip olduğuna kendisini alıştıran yetim çok üzülmüştü. Bunu gören peygamber Ebu Lübabe'den ağacı kendisine hediye olarak vermesini istedi. Fakat Ebu Lübabe kabul etmedi. Peygamber... ''Ey Ebu Lübabe, o zaman ağacı bu yetime hediye et. Cennette karşılığını bulursun.'' dedi. Fakat olaylar Ebu Lübabe'nin duygularını etkilemişti. Bu nedenle yine kabul etmedi. O sırada Ensar'dan biri, Sabit İbni Eddehdâhe, peygambere ''Ey Allah'ın Resulü, ben bu ağacı alıp bu yetime versem, aynısını cennette bulacak mıyım?'' diye sordu. ''Elbette bulacaksın.'' Cevabını alınca hemen Ebu Lübabe'den bir hurma bahçesi karşılığında o ağacı satın aldı. İbni Eddehdah'e ağacı yetime verdi. Peygamber onun adına çok sevinmiş fakat Ebu Lübabe adına üzülmüştü.